Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol kız görüşüleri. Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulay kulay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nin diye. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bu hafta tekrar iki hafta önce İstanbul'a gelmiş olan Loik Vakan konferansından sonraki yansımaları tekrar ele alıyoruz. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünden... Barış Büyük Okutan, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin tekrar. Evet, Aysim de. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> hoş <için>. geldin. <gülüyor> Şimdi geçen hafta e, ilginç bir giriş yapmıştık ve bu biraz da yani programın devam etmesini arzuladık çünkü gezi olayları tar tartışıldı. Son olarak aslında Türkiye'deki bütün hani e, siyasi mücadelelerin tekrar asıl okunmasını da sınıfsal analizini yapma açısından da faydalı olabilecek bir Giriş yapmıştık geçen hafta. Yani birçok kavram çiftinin aslında de kültürel sermaye ve onun karşısındaki politik sermaye arasındaki bir tür alanı paylaşım mücadelesi içinde anlamlandırıldığını gösteren bazı işaretleri okumaya çalışmıştık. Ve bunların aslında zaman zaman da birbirini dengelediğini yani bu sınıfsal asimetriyi oluşturan modernleşme sürecindeki e, sınıfsal asimetriyi bir bakıma aslında kendi elitleriyle muhtenalaştırma süreçleriyle dengeleyen bir e, durum arz ettiğini. Kimi zaman hatta sağ ve sol kavramlarına dayıda planlı kentleşme, plansız kentleşme falan bu kavramlarda da benzer e, statik... Ee, ...şeylerin oluştuğu, karşıtlıkların, kutuplaşma rejiminin... ...ama zaman zaman da gezide olduğu gibi yarıkların açıldığını... ...ve bu kavram çiftlerinin aslında biraz şeylerin yan yana geliş biçimlerinin değiştiğini. Şimdi aslında oradan devam edeceğiz, bilmiyorum. Ee, benimkisi Aynen. bir yorum oldu. Ee, şeyle başlayalım isterseniz. Yani işte dün Hollande, e, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande İstanbul'daydı bir takım konulara tam değinmeden aslında hafif dokunarak geçti. Ama bunlardan bir tanesi de gezi olaylarıydı. Mesela burada bizim resmi devlet yaklaşımının çok dışında bir görüş sergiledi. Gençliğin ve şeyin çok dinamizmini yansıttığını söyledi gezi olaylarının. Bir sosyalist cumhurbaşkanı olarak herhalde bazı şeyleri söylemesi gerekiyordu. Ama gündemi gene de ekonomi ağırlıklı. Doğal olarak. Yani Türkiye'nin ...işte büyüyen bir ekonomi olduğunu... ...son on yıldaki performansının... E, ...hayranlık verici olduğunu... ...çeşitli övgüler... E, ...dizerek... ...hem e, Fransız Sarayı'nda yaptığı konuşmada... ...hem Galatasaray Üniversitesi'nde yaptığı konuşmalarda... ...iki farklı türde de olsa bu konuşma... E, ...birisi daha... ...politik gündeme... ...birisi daha çok ekonomik gündeme... ...ilişkin olmasına rağmen... ...bir takım fikirler veriyor... ...siz e, tekrar... ...geçen haftadan bize bir kısaca e, bir giriş mahiyetinde hatırlatmak için, e, Louis Vakanın aslında bu ekonomik sermaye, kültürel sermaye kavramlarıyla mı başlasak acaba? hazır Olmaz isterseniz bu iki kavram çifti <gülüyor> üzerinden. E, e, şimdi Vakanın geziyi okuma şekli, e, Bourdieu'den aldığı terimler e, vasıtasıyla bir tarafta diyor ki e, ekonomik ve e, politik sermayenin e, 1980'lerden beri oluşturduğu uzun süreli bir uzun süreli bir beraberlik, bir koalisyon var ee, ve bu koalisyon gitgide kültürel sermaye sahiplerini gereksiz yapıyor. Yani 1980'lerden beri e, neoliberal e, kapitalizmin geldiği noktada e, üniversite, e, işte devlet destekli bal, devlet destekli tiyatro gibi kurumlar yani modernitenin alışılageldik kurumları önemsiz ve gereksiz en azından sermaye birikimi açısından gereksiz bir hal almış durumda. Çünkü daha önce ne oluyordu? Daha önce kültürel sermaye bu açıdan bakıldığında ekonomik sermaye ile birlikte eşitsizliğin yeniden üretilmesini, e, ne sağlıyordu. Tabi her zaman kültürel sermaye ile ekonomik sermaye arasında gerilimler vardı. Yani işte e, Bourdieu'nun ünlü e, Sanatın Kuralları diye bir e, kitabı vardır İngilizce'de 1996'da Fransızca'da dursan e, yanılmıyorsam 1994'te yayınlandı. Burada sanat sermayesinin e, e, ekonomik sermayeye e, direnerek ve onu reddederek özelleşmesinin hikayesini anlatır. Ama 1980'lerden önce kültürel sermaye ile ekonomik sermaye arasındaki gerilim çok da yüksek düzeyde değildi. Kültürel sermaye, ekonomik sermaye ve politik sermaye ile belki de bazen koalisyon içine girerek toplumun şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyordu. Artık bu rolü kaybetti çünkü artık gerek yok buna. Ekonomik ve politik sermaye, kültürel sermaye olmadan da işi götürebiliyorlar. Bu kültürel sermayenin ister istemez muhalefet safına geçmesini getiriyor. Her zaman tabi bu çok uniform bir şekilde olmuyor. Bazen o koalisyona dahil edilen birey bazında kültürel sermaye sahipleri oluyor tabi. işte devlet sanatçılığı diye bir kurum var. Ama işin aslı... Kültürel sermayenin bugün ekonomik ve politik sermayenin oluşturduğu koalisyona karşı bir bir karşı duruş içerisinde olmak zorunda hissetmesi kendisine. Ve gezi olaylarında da kültürel sermaye ile hiçbir sermaye sahibi olmayanların bir kendilerinin bir arada bulması gibi bir durum vardı şeklinde okuyabiliriz. Yani medyadaki yansımaları aslında tabi bu kadar nüanslı olmadı. Dediler ki işte vakan geldi geziye bir orta sınıf olayıydı dedi ve tabi buna özellikle solcular çok kızdılar. Aslında öyle değil yani. Vakan'ın söylemeye çalıştığı şey o kadar basit bir vurgu değil. Söylemeye çalıştığı şey bunun öncülüğünü orta sınıf diye basitleştirilen kültürel sermaye sahipleri yaptı. Ve ...ve da, e, ki şehirli e, yoksul sınıflar olaya daha sonra katıldılar ki yani bu bence e, çok da yanlış olmayan bir teşhis bilmiyorum siz ne dersiniz? Vallahi kültürel servaiye e, bilim çevresi yani... Bilim, kültürü ve sanat evet, çevresi. Evet şimdi mesela şehir pratikleri açısından bakarsak hani İMP'de bir büro açıldı işte belediye burada bir plan yaptı hazırlattı ve aslında bir ittifak vardı. Kültürel sermaye ile siyasal sermaye arasında. Fakat o ittifak bozuldu. Neden bozuldu? Çünkü siyasetçiler aslında onu bir şekilde kenara ittiler. Ve ekonomik sermaye ile zaten çok daha e, hızlı, çok daha güçlü bir hareket içindeyken. Simbiotik bir birleşme. Evet onu bir şey olarak gördüler. Yani evet onlar da bir kalıntı yani öyle bir şey var. E, bu da tabii hani bilim adına o koltuğa oturmak sözüyle benim kafamda canlanıyor hep. Yani aslında bilim adına... Onlar da oradaydı. Hmm. Onlar da kendi içine kapanabiliyor. Gezi'de ise tam tersi oldu. Gezi'de bilim adına biz bu koltuğa oturuyoruz. Bu şehircilik bilimine aykırıdır bu yaptığınız. Daha önce hani Gök Kafes protestolarında falan hatırlayalım. Hani şehircilik bilimine hmm. aykırı köprü mücadelesi, birinci köprü mücadelesi. Bilim adına karşı çıkarken bu mücadelelerde bu e, kültürel sermaye. Ama bunu halkla paylaşmak için çok fazla gerek duymuyordu. Çünkü zaten iktidar alanındaydı. Yani iktidarı paylaşan kapalı bir şeyde, alanda bir mücadeleydi. Oysa ki Gezi'de bunun hani tersi oluştu. Çünkü hiçbir sermayesi olmayanlar dediniz. Hı hı. Bu kavram önemli. Yani burada kendi şeyini çıkarını temsil etmek için orada olmayan insanlar ya da tamamen yaşam hakkını... ...savunmak için. Yani çok farklı... ...nedenlerle bir araya gelen insanlar... ...gezi olayında buluştu. Demek ki... ...başka bir takım şeyler yan yana... ...durabiliyor. Bir de şunu demiştiniz... ...hiçbir sermayesi olmayan insanlar... ...bazen de tam tersine... ...kültürel sermayeye karşı seferber edilebiliyor... ...seferber edilebiliyor demiştiniz, evet. evet. Bu tabii entelektüelliğin... E, ...her zaman yaşadığı sorun işte... kadeli Evet, bu, bu halk bizi niye dinlemiyor... Niye bu, bu sağcılara oy veriyorlar? E, oy veriyorlar çünkü e, falan filan. E, şöyle anlatmak lazım. Kültürel ve e, pardon ekonomik ve siyasi sermayenin birlikteliği e, çok yıkıcı bir kuvvet oluşturuyor. Evet. E, çünkü ekonomik sermaye zaten bugünkü geldiğimiz noktada bütün sermaye tipleri arasında en baskın ve kendisine en kolay diğer sermaye tipleri, türlerine çevirebilen en kolay onları elde edebilen sermaye türü. Yanına bir de siyasi iktidarı eklediğiniz zaman ortaya çıkan karışım e, patlayıcı. E, dolayısıyla eee Nereden geldi bu evet. Kusura bakmayın. Sazen <gülüyor> yani ders verirken de oluyor. Bu öğrenciler beni çok güzel düzeltiyor. Neyse ben e, o zaman sen hatırlayana kadar küçük Tabii. aklıma gelen küçük Hı -hı. bir anekdot anlatayım. Tarihsel bir anekdot. Bu ekonomik sermaye de kültürel sermayenin e, şeyini, e, birlikteliğinin çok patlayıcı olduğunu ilk keşfedenler Venedikliler biliyorsun. <gülüyor> Venedik'te Hı -hı. keşfedilmiş. Bu çok ilginç Hı -hı. bir ve Venedik biliyorsun bütün Avrupa'da şey e, yani bütün Avrupa orta Çağ ve geç orta çağı e, içerisinde böyle krallıklar yani mutlak e, krallıklar altında yönetilirken Venedik aşağı yukarı 400 yıl veya 500 yıla yakın bir süre demo, e, şeydi demokraside değil de cumhuriyetle yönetilmiş. Oligarşik, cumhuriyet. i̇şte oligarşik bir cumhuriyet. Oligarşik cumhuriyetin iki tane ögesi var. <gülüyor> bir hasiller sınıfı var. Onların elinde karar yetkisi var ama para yok. Bir de para sahipleri var. Yani girişimciler var. Onların da bir devlet operasyonu başlatacak yetkileri yok. Şimdi o yüzden bütün toplantılar şeylerin yani siyasilerin iktisadi sınıfı veya iktisatçıların siyasi sınıfı ikna etmesiyle oluyor. Bu ikna şeyi olup da yani oylamada bir karar çıkmadığı zaman proje yatıyor. O yüzden bu ikisinin şeyi, bu ikisinin yani birinin diğerine bir kontrol ögesi olarak kullanılması Venedik'i 400-500 yıl Selenissima dedikleri yani sükunat içinde yaşayan bir cumhuriyet halinde götürüyor. Tabii bu sonradan başka şeyler ama ben bunu şey için söyledim yani bu iki sınıfın belki birbirine göre göreli pozisyonlarının Hı. ne kadar e, şey incelikli bir e, dengeyi e, varsaydığını e, ve bu ne kadar patlayıcı olabileceğini Hı ve kontrol dışına çıkabileceğini işaret etmesi bakımından ilginç bir örnek olduğunu düşünüyorum. Belki bu arada barış anlatabiliyor. Ben evet, o zaman neden bahsettiğimi hatırladım. Neyse evet, devam ki. edelim. Şimdi bu iki sermaye tipini yan yana getirdiğimiz zaman bu iki ekonomik ve politik sermayenin Topluma e, tahakküm etmemesi çok zor hı hı. ve bu tahakküm sadece işte zorla e, işte kafasına silah dayayarak falan da olmuyor çünkü ekonomik ve e, siyasi iktidar bir araya geldiği zaman tabii ki gazeteleri televizyonu da e, yönlendiriyorlar e, işte hangi neyin, neyin, neyin manşet olacağını neyin nasıl sunulacağını da önemli ölçüde şekillendiriyorlar. Filtreler çalışıyor Ve dolayısıyla da. da yani hiçbir sermaye sahibi olmayan yoksul, eğitimsiz işte bozuk aksanlı tırnak içinde bozuk aksanlı konuşan insanları da kültürel sermaye sahiplerine karşı kışkırtabiliyorlar. Nasıl oluyor? İşte entel dantel tayfası deniyor bunlara. İşte bunlar birinci köprüye de zaten karşı çıkmıştı. Bakın ne güzel geçiyoruz şimdi. Onlar işte bunlar ol, o dediği olsaydı İstanbul'lu trafik çözümü sorunu kimdir nerelerde olacaktı? E, dan başlıyor. İşte bunlar e, geçen toplantıda da bahsetmiştik. Boğaza bakıp viski içerek vatanı satarlara kadar <gülüyor> devam ediyor. İşte bu e, işin içinde tabii özellikle Türkiye gibi yerlerde bir de oryantalizm var. Çünkü batıya karşı olan husumet ve kendini ona karşı olarak ye yenilmiş ve ezilmiş hissetme ve intikam arzusu içerisinde olma durumun olduğu yerde kültürel sermaye sahipleri tabii ki bunlar e, toplumun aynı zamanda daha batıya dönük kesimleri olarak hem kendilerini görüyorlar hem de başkaları da onları öyle gösteriyorlar ve dolayısıyla hiçbir sermaye son yani yoksul, ezilmiş ve kendisine bu yoksulluk ve ezilmişliğin e, e, nasıl söyleme, söylemek gerekir? E, kaynağı olarak gösterilebilecek bir insanları zaten aramaya çok müsaitler. O noktada da kültürel sermaye sahipleri monşer sınıfı olarak hı hı. çok e, uygun, çok convenient bir e, hedef olarak ortaya çıkıyor. Bir de zaten <gülüyor> çekirdekte, yani merkezde ulus devletin merkezinde de onlar bir parça konum elde etmiş oldukları için yeni gelişen ekonomik sınıf açısından sayeden bu monşer sınıfı bir şey önemli bir gösterge Hı -hı. yani onlar zaten çalışmaya ihtiyaçları yok onlar zaten şeyler öyle konuşurlar yani öyle. para kazanmaya ihtiyaçları yok ter dökmezler Hı -hı. çalışmazlar ama bir yandan da sanki tam bahsettiğiniz dinamikler kültürel sermayenin özellikle 80'lerde 90'larda ondan da bahsettiniz Hı. İktidarla bayağı yakın ilişkiler piyasa ve iktidarla çok yakın ilişkilerde olma durumunda da bir kırılma bir yarılma yaratıyor. Ve bu da ayrı bir başka bir aslında yol açmıyor mu? Şimdi kültürel sermaye her zaman kendisini biraz iki ayrı yönetimde çekilmiş olarak hissetmek zorunda. Çünkü sonuçta da bir sermaye. Yani kültürel sermaye sahibiyseniz siz yine de Bourdieu'nun iktidar sahası dediği yerin içerisindesiniz Alın. elinizde bir şeyler var bu elinizde sahip olduğunuz şeyin değeri 10 yıl 20 yıl öncesine göre azalmış olabilir ama yine de elinizde bir şeyler var ve dolayısıyla siz kendinizi o noktada işte bu kazananların safında mı göreceksiniz yoksa kaybedenlerin safında mı göreceksiniz İkisinin içinde ortada şey var malzeme var çünkü e, Bourdieu'nun ünlü e, deyişi ile ifade etmek gerekirse kültürel sermaye sahipleri bugün ve tabi aslında daha önce de ama bugün özellikle dominant sınıfın içindeki domine edilen grup. Dolayısıyla hangisini öne çıkarttığınıza bağlı olarak kültürel sermaye sahipleri sola da, sağda gidebiliyorlar. Bunun e, özelliği nasıl oluyor yani somut örnekler üzerinden nasıl oluyor? işte devlet sanatçılığı gibisinden kurumlardan bahsettik işte cumhurbaşkanıyla öğlen yemeği ça yemeğine çağrılan bir takım literatiden bahsedebiliriz bu insanlar o kabul ettikleri zaman cumhurbaşkanıyla aynı sofrada Tabii ki belli bir iktidar projesinin yeniden üretilmesine yardımcı oluyorlar yani Elif Şafak ve cumhurbaşkanının yan yana çekilmiş fotoğrafları Elif Şafak ne düşünürse düşünsün böyle bir etkisi de var. Ve tabii bu durumda kimin devlet sanatçısı yapıldığı önemli. Orada onun da tabii ki daha mutedil, daha az sivri dilli insanlar arasından seçilmesi herhalde çok da bir ne tesadüf şaşırsın. olmasa Tepsini gerek. Hepsine açık değil yani. Tabii ki. Bütün kültürel sermaye açık değil. Peki şeyi nasıl açıklıyorsunuz bu? Büyük sermaye ile işte e, sanat kurumları arasındaki ilişki yani sanata yatırımı yapılması, güncel sanata özellikle de yani bu yeni kültür merkezlerinin kurulması İstanbul'da. Hı hı. Yani bir kamusal alan açma girişimi mi bu yoksa bir denge arayışı mı gene? Muhtemelen ikisi de değil. Ee, sadece yani birincisi sanatın özellikle çok yüksek sanası, high art denilen böyle sanat dünyasının en tepesinin ekonomik dünya ile ilişkisi hala çok kuvvetli yani bir milyonlarca dolarınız varsa yatırım yapa yapa bitiremiyorsanız bir noktada tabii ki resim satın almaya başlıyorsunuz ve bu resimler üzerinden de inanılmaz karlar dönüyor. Reza Zarrab zaten biliyorsunuz <gülüyor> tabi ama <şeyleri> e... <gülüyor> unutmayalım 19. yüzyıldaki bankerleri yani bunlardan en önemli hani Camondo <gülüyor> Ailesi Paris'te en önemli resim koleksiyonuna sahip. Yani şu anda Avrupa'daki en önemli e, modern resim e, koleksiyonu. Yani sezanlar, Tabii. E, şeyler, moneler, e, Ve maneler. Bu da aslında çok da e, geçmişi olan bir e, bir fenomen. Çünkü e, Floransa'ya baktığınız zaman... E, Murat Bey Venedik demişti ben Floransa'yı <gülüyor> deyip arttırayım. Tabii. Orada da Medici'lerin sarayının... Tabii. E, ...zamanlı bir e, ufizio adında hatta hı hı. Yani, ofis yani bildiğiniz ofisin Avrupa'nın ilk ve en böyle en önemli sanat müzelerinden, sanat koleksiyonlarından birine dönüştüğünü biliyoruz zaman için Bugün parayla ölçülemeyecek şeyler var mesela o köprünün üstünde, Florence'da köprünün üstündeki sergilenen yani o koridorun içindeki resimler sadece hani parayla ölçülemeyecek hani hı hı. bizim başbakan ölçüyor ya işte şu kadar para ya da işte gayrimenkul sektörü böyle bir ölçüm yapıyor. Şehrin değerine kadar. Oradakiler parayla ölçülemiyor. Mesela o kadar öyle büyük bir servet ki. Aslında tabii belki senin e, sorunu e, yine burduyudan e, aldığımız bazı küçük örneklerle de biraz daha ayrıntılandırabiliriz. Bir tanesi bu e, yani sanat üretimi, pratiği ile e, iktisadi e, e, sermaye arasındaki ilişki böyle monoblok mono bir ilişki değil. Yani sanatın kendi Hı -hı. iç farklılaşması doğuyor buradan. Yani Hı -hı. mesela mesela e, Burduy'un örneklerinde yani müziğin popüler müzik, işte klasik müzik deneysel e, müzik avantgard müzik, müzik e, gibi e, türlerinin e, ayrışması bu türlerin bir takım sosyal sınıfların tırnak içinde söyleyelim ayır dedici e, markalarına dönüşmesi e, müziği duyduğumuzda o, o toplumsal katmanı o toplumsal katmanı gördüğümüzde de o müziği e, anımsadığımız evet. bir ortam oluşuyor bu ortam aslında bu sanat pratiklerinin de zaman içerisinde ee, arzi böyle gelip geçici, uçucu, e, volatil şeyler olmayıp zaman içerisinde kendilerini toplumsal sınıflar üzerinden yeniden üretmelerine ve de toplumsal sınıfların da bu modeller üzerinden kendilerini, kendilerine rol modelleri inşa etmelerine getiriyor. Şimdi örnek verelim bunu. Ee, mesela böyle onun e, Türkçe'de hala tercümesinin yayınlanmasını bekliyorum, zannediyorum e, yayınlanacak bir, bir çaba var bu Distinction e, kitabının içerisindeki bir örneğe bakarsak. Böyle 65'li yıllarda yaşı benim yaşımda olanlar hatırlayacaklar. Yani bu işte küçük burcuya esnaf e, esnaf, esnaf takımının e, kültürel pratiği içerisinde ne tür e, müzik seviyorsun denildiği zaman işte Mavi Tuna. Mesela, Mavi Tuna Bu, Mavi Tuna şeyin e, Bourdieu'nun çok nasıl diyelim bir şeyi haline gelmiştir bir metaforu yani Mavi Tuna klasik müzik formlarını da e, içerir yani bir büyük orkestra tarafından tanıtıyor tanı ama aynı zamanda da çok popüler bir şarkıdır ve kolay deşifre edilir yani bunu çözmek için bir Wagner e, e, müziği ee, okuma yeteneğine ihtiyaç yok. Çünkü bu bir valstir yani. Ama Döbüsi <gülüyor> Döbüsi e, müzik pazarı içerisinde diyelim e, bin, bin e, satılan CD'den üç tanesi döbüsü ise bu üç e, şeyi binde üçlük pazara e, talip olanların büyük bir kısmının da Döbüsi üniversite hocaları Tabii. E, olduğunu gösterir. Bir de çok ilginç şeyleri var. Döbise'nin o kitapta yaptığı şeylerde. E, belki de yani işte çağını, çağına tanıklık eden. Hani bizim büyük sanatçı dediğimiz. Hem popüler hem büyük e, nasıl diyeyim, sanat değeri çok yüksek olan sanatçılar var. Mesela bunların içerisinde Şarlı'yı gösterebiliriz. Charlie <gülüyor> Charlie Chaplin'in filminin e, bazı sahnelerine baktığımızda çocukların gülmekten katıldığını. Üniversite profesörlerinin ise gözyaşlarını tutamadığını görebiliriz. Yani mesela Asri Zamanlar filmindeki ağzı kurutma kağıdıyla silinen işçi sahnesini. Şimdi mesela bu sahne, bu sahne aynı anda gülünür. ki yani müşterisine göre çok farklı anlamlar içeriyor ve o yüzden de şeyi nasıl diyelim belki Şarlı'yı bir süperstar haline getiriyor. Şimdi şeyin e, Bourdieu'nun haritalarında bu e, hı hı. yaptığı çözümlemelerinde bu tür sanatçılar mesela Beatles grubu. Ha, tam Beatles, Beatles, anladım, anladım, anladım. Beatles, evet. Beatles grubu. Brigitte Bardo tam göbekte çıkıyor. Bütün sosyal sınıflara hitap edebilen, bir süp, işte onlar süperstar oluyor filan. Ama işte bunların da tabi sayısı her zaman çok az. Yani tabii, bu diyenin e hatta bazı ifadeleri diyor ki, yani işte bu pozisyon sadece tek kişiyi kaldırır. Evet, de, evet. İkinci bir Beatles mümkün değildir. Değilir. Gibisinden. Türkiye'den de Yılmaz Güney diyebilir miyiz acaba? Tabi. <gülüyor> Şimdi bu top birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bizim programda bu dün biliyorsunuz Pete Seeger'ı kaybettik. Bizim programımızda bugün birçok kez Pete Seeger'ın şarkılarını dinlemek şey oldu. Biz de programımızda bugün Pete Seeger'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Hobos Lullaby. The towns drift slowly by Can't you hear The steel rails humming That's the hobo's lullaby I know your clothes Are torn and ragged And your hair gray, lift your head and smile at trouble, you'll find peace and rest someday. The steel rails humming. That's the hobos' lullaby. Now don't you worry 'bout tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you're in a nice warm boxcar Safe from all that wind and snow So go to sleep you leery oboe Let the towns drift slowly by You hear the steel rails humming That's the hobo's lullaby I know the police cause you the trouble They cause trouble everywhere When you die and go to heaven You'll find no policeman there So go to sleep, you weary hobos Let the towns drift slowly by You hear oh yes. the sound Kit Seeker'dan dinledik. Hobos Lullaby. Ee, Barış ile olan sohbetimiz devam ediyor. Luke Vakan üzerine e, konuşuyoruz. Ee, gezi olaylarından e, bahsetti. Ancak e, dünyada da başka hangi örneklere bakıyor ve geziyle de bu örnekleri e, beraber düşünüyor acaba? Ee, şimdi öncelikle Loic Vakan'ın bir etnograf olduğunu söylemekle başlamak lazım. Yani Loik Bakan tarihsel olarak şehirdeki kalkışmaları, şehirdeki isyanları incelemek gibi bir metodolojiyle başlamıyor. Çıkış yeri şehrin orta yerinde, şehrin göbeğinde ghetto diye tabir edilen. Ama bakın daha sonra bu hayır aslında bu, bu ghetto değil de bu getonun bitmiş, tükenmiş halidir dediği yerlerde. E, katılımcı gözlem e, metodu. Bunu e, Chicago'da başlatıyor. E, doktora araştırmasını yaptı ve daha sonra kitaplarının e, önemli bir kısmına da konu olan Chicago'nun... Hangi dönem? E, 1980'ler ve 90'lar. E, Chicago'ya ilk gidişinin 1985 olarak hatırlıyorum ben. E, yanlış hatırlamıyorsam. Tam, hatta o sırada Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir bir röportaj çıktı. Orada iyi anlatmış. Daha tabii biz kişiler sohbetlerde de çok geçti ama şöyle bir şey olmuş. Chicago'ya ilk gittiği zaman biraz geç gitmiş ve dolayısıyla üniversitenin en istenilen e, konut bölgelerinde ona yer kalmamış bir e, işte lisansüstü öğrencisi olarak. Evet. ve Dolayısıyla da kendisini kampüsün tam böyle sınırında evet. bir yerde bulmuş. Şimdi Chicago kampüsünün şöyle bir özelliği var. <gülüyor> Chicago Üniversitesi'nin kampüsü, Chicago'nun Hyde Park denilen bölgesinde bir aslında bir Zencil. bir kurtarılmış bölge. Çünkü Hyde Park'ın geri kalanı siyah bir mahalle evet. ve çok yoksul bir mahalle ve gün, gün geçtikçe de yoksullaşan bir mahalle. Bunun ortasında Chicago Üniversitesi, Lily White diyebileceğimiz böyle e, nedir onun Türkçesi? Yasemin. Yasemin <gülüyor> Beyazı bir, bir yer. İşte gotik binalar, son derece e, varsıl insanlar ve tabii Amerika'nın en çok bilinen araştırma üniversitelerinden biri. Ve e, çok e, da e, şey e, muhafazakar olduğu söylenir. Tabii çünkü mesela ekonomide Chicago ekolünün çıktığı Milton Friedman'ın e, neoliberalizmin ideolojisini ürettiği yerdir Chicago Üniversitesi. Öyle, bir de şunu söyleyelim bu bu bu e, tırnak içinde Fransızların zor çevre içerisindeki e, kurtarılmış bölgeyi şehre bağlayan da Chicagolar'ın e, el dedikleri bir metro hattı var burada böyle. ...şey olarak... Yolları, ...yollarına karşılaştığı zaman... ...havadan giden bir... E, şey, şey, ...yolardan bir değil. tanesi. Çünkü bazen yukarıdan, bazen yere aşağıdan, yere değmeyen, bazen tam ortadan. Yere değmeyen, ortadan. sokakları da havalardan geçen... <gülüyor> ...böyle biraz bugü bugüye benzeyen bir şey... Bundan şehre bağlanıyor. <gülüyor> Ve yani hakikaten Barış'ın betimlemesi çok güzeldi. Üniversitenin sınırların dışına çıktığın zaman bir anda kendini başka bir dünyaya gelmiş gibi hissediyorsun. Yani lokantalardaki nasıl diyeyim? Yani bir restoran lanskapı varsa onun mesela nasıl değiştiğini anlatamam yani o bir çok. E, e, söyleşisinde Vakan bunu çok güzel anlatmış hmm. diyor ki evimin kuzey penceresinden baktığın zaman beyaz dünyayı <gülüyor> e, güney penceresinden baktığın zaman da bambaşka simsiyah ve yoksul bir dünyayı görüyordum evet. diyor. Hmm. E, çıkış yeri burası yani şehir yoksulluğunu aslında şehir direnişini değil şehir yoksulluğunu çalışarak başlıyor Vakan ve yani. E, zaten bu yüzden de sorduğu soru bizim e, Gezi'den çok heyecanlanmış ve e, acaba bir sonraki tezahürü nasıl olacak diye sürekli düşünen insanlardan farklı olarak onun sorduğu şey niye bu kadar az Gezi benzeri olay var? E, ve bunu da işte e, hiçbir sermayesi olmayan insanların geçirdiği e, son 20-30 hatta 40 yıldır e, dönüşümle. Açıklıyor. Evet, bu hiçbir sermayesi olmama durumu ee, ve belki de bizim e, Türkiye'de kendisinin yaptığı konferansın e, yol açtığı tartışmaların büyük bir kısmı galiba e, üzerinde durulması gereken bir metodolojik ayrıma da işaret ediyor. Çünkü bu Burdu'ya geleneğinden gelen... <gülüyor> Kaç kişi varsa yani doyuk vakanda bunu herhalde bir numaralı müridi diyebiliriz. Yani burada e, kavramlar orta sınıf, burjuvazi, kötü burjuvazi gibi kelimeler telaffuz edilseler dahi bu telaffuzun ima ettiği kategori aynı, e, değil. aynı değil. Mesela bugün e, internette bakınırken bir, e, bir şöyle bir bir şey duydum işte vakan prekarya kavramını yanlış kullandı demiş evet. birisi evet. Ee, yanlış derken söylenilen şey şu prekarya kavram, kavramını ka icat eden insandan farklı tamam. kullanıyor evet. ama vakan bunu açıkça söylüyor zaten prekarydan şunu anlıyorum diye ortaya koyuyor evet yani bu burası bence konuşmayı konuşmaları veya sonuçları biz nasıl dinliyoruz nasıl anlıyoruz e, şeyinde Bizim Türkiye'deki diğer arkadaşlarla beraber yani bizim yani bir toplu toplu duyarlılık geliştirmemiz gereken bir şey var ki bu nasıl diyelim habitüs kavramını, performans kavramını, eylem kavramına önem veren etnografların, sosyologların kavramları kullanma biçimi ile tözel, tözcü diyebileceğimiz yani substantivist insanların kullanma biçimleri arasında bir fark oluyor aynı kavramı duyduğumuz zaman o kavram aynı şeyi işaret etmeyebiliyor. Yani ki burada benim Burdiyo'dan okuduğum çok e, aşikar, yani çok önemli bir metni var. İsmini şimdi getiremeyeceğim. Bir sonraki e, şeyde, konuşmada belki söyleyebiliriz. Konuşabilmemiz için diyor. Yani iletişim kurabilmemizin birinci e, koşulu. Bu kavramlara izafe edilen kalıp anlamları bir an için e, şeye parantezin dışına almanızdır diyor. Yani o kavramlarla askı as, yani bu kavramları askıya almadan e, ben petit burjuva dediğim zaman e, şeyin 19. yüzyıl petit burjuvası anlaşılıyorsa o zaman konuşma imkanı e, ortadan kalkıyor. Bu bunu bir küçücük metodolojik parantez olarak geçmek lazım. Çünkü bunun çok ee, yani verimli olmayan tartışmaları götürüyor. Bunu bunun ötesine geçmemiz lazım. Biz o zaman konuşmacıyı da tam kastettiği şekilde anlamamış oluyoruz. Bunu, bunu geçelim. Böyle bir şey var yani. E, Timothy Mitchell'ın da aslında burada çok enteresan bir çalışması vardı e, 2000'lerin e, ortalarında. E, ekonomi kavramının, Marx'ın kullandığı ekonomi kavramının dahi bugün anladığımız ekonomiyle alakalı olmadığını <gülüyor> söylüyordu. Evet, yani evet. Bunlar çok önemli şeyler. Bu kavramlar, bu kavramlar çok ciddi bir şekilde bambaşka dünyalar oluşturuyor. Evet. Anlama biçimleri oluşturuyor. Yani i̇şte bu, bu hani, zıvanasından çıkmak, çivisi çıkmak falan gibi bir şey var. yani Dünyada e, bu, bu kavramların nesi yanlıştı? Dedi, dedildiği ama şunu düşünmek lazım ki dünya, herhalde son 100 yılda son 200 yılda dünyanın tanık olduğu teknolojik ve e, pratik değişimi o kadar e, büyük ki bundan önceki 18 asırda e, hiç problem yaratmayan bir sürü kavramlar şimdi bu değişme karşısında gerilimler altında kalıyor i, i, şey yaptıklarını nasıl diyelim e, işaret ettikleri anlamına gelmeye, anlamlara gelmeye biliyorlar. Bu, bu, bu birazcık önemli bir şey. Bence burada konuşmada çok ilginç bir şey de vardı. Belki Barış bize o konuda da biraz e, açabilir. Bir şey yalnız e, sanki ben e, tam e, cevabını alamadım. alamadım. Aslında sizin sorunuzun. Ghetto değişti. Ghetto yani. şey, evet. nasıl değişti? Nasıl ben de aynı. <gülüyor> Şöyle şimdi e, vakanın iddiası şu. 1960'ların Gettosu kendi içerisinde bir bir organizasyonu olan kendi ayakları üstünde durabilen tabii çok böyle çok tabii ki çok güzel bir hayatı olmayan ama insanların ölmediği ve birbirlerinden destek bulabildiği bir bir mahalleydi yani işte bizim mahalle ilmesini anladığımız şey insanların birbirlerine selam verdiği. Kimliklerini, kimliklerini kurabildiklerini ve, ve haysiyet sahibi olabildikleri bir yerde. Dignite kavramı. E, aynı zamanda da tabii işte ucuz da, da olsa bir e, iş gücü sahibi olan insanların iş bulabildiği ve sisteme bir şekilde entegre olabildikleri bir yerde. Şimdi get to dolayısıyla aslında iki fonksiyonu olan bir yer bakana göre. Birincisi e, dikey bir fonksiyon. İşte istenmeyen e, popülasyonları bir araya topluyorsunuz ve dolayısıyla onla, onlarla e, çok bir temas halinde olmadan onlardan istediğiniz şeyi elde edebiliyorsunuz. Siyahlardan istediğiniz şey ne? Siyahların ucuz emeği. Onları gettoda topluyorsunuz. Getton'un e, civarında fabrikalar var. Beyazlar gettodan fabrikaya gidiyor. Çalışıyor. Pardon. E, siyahlar e, gettodan fabrikaya gidiyor. Çalışıyor. Beyazlar Yönüyoruz şehrin şikayır, başka yerlerinden Geliyorlar, fabrikada onları uz biraz uzaktan süpervize ediyorlar ve ondan sonra herkes kendi evine gidiyor. Bu e, birinci fonksiyon, dikey. İkinci fonksiyon da yatay. İşte bu insanların arasında bir e, eşitlik, bir, e, bir muhabbet ortamı kurabilme fonksiyonu. E, Ghetto bu e, tarihi ve e, sosyolojik anlamıyla. Çünkü mesela yine Venedik'e. E, dönelim ve tarihteki ilk getto olarak gördüğü e, Vennik gettosundan da aynı şekilde bahsediyor. Orada da Yahudilerle bir e, istenmeme durumu var. E, Hristiyanların Yahudilerle çok fazla yan yana durmama arzusu var ama Yahudilerden de istenen bir şey var. Çünkü Yahudiler para, yapıyor. para e, sermaye sahip işte fiyatlar. E, bazı, Finans, bazı ve Yahudilerin elinde. Dolayısıyla Yahudileri bir arada tutuyorsunuz. Yahudiler kendi hayatlarını orada kuruyorlar. O hayatın tabii hiçbir zaman e, Hristiyan hayatının e, güzelliklerine ulaşmasına izin vermiyorsunuz. Çünkü ghetto küçük bir yer ve tabii onlardan bir kapıları takım... Kapıları kapanıyor. Kapıları işte. kapanıyor. Bazı vergiler alıyorsunuz falan filan. İşte, bu halde ghetto aslında tam da böyle işte kültürel sermaye sahiplerinin durumu gibi yani bir iyi bir taraf var kötü bir taraf var yani bir bir yandan hayata tutunmanızı sağlıyor ama bir yandan da hayata tutunmanız sizi hayata tutunduğunuz yere de hemen oradan bir şırınga saklı saplıyor biraz kanınızı çekiyor gibi daha sonra 1960'lardan sonra ghetto bu halde ortadan kalkıyor bakana göre çünkü neoliberal kapitalizm döneminde zencilerin ucu, o, ucuz e, şey, iş emeğin e, emek gücüne ihtiyaç kalmıyor. Çünkü fe, se, fabrikaları ya Amerika'nın güneyine, Alabama'ya, işte Georgia'ya, Mississippi'ye kaydırıyorsunuz. Orada daha da e, ucuza çalışacak insanlar var. Ya da hiç onlarla da uğraşmıyorsunuz. Aynen Çin'e gönderiyorsunuz. Orada zaten saati 2 sente, 3 sente çalışanlar var. Dolayısıyla ghetto o noktada çöküyor ve vakanntın deyimiyle hipergetto haline alıyor. Bu yatay e, bağlal bağ, ba, e, fonksiyonunu tamamen kaybetmiş, tamamen bir bir dikey baskı hal e, aracı haline gelmiş bir toplumsal kurum. Ghetto'da hala e, ghetto'nun ghetto'dan kalan şeyde, ghetto'nun kalıntılarında siyahlar hala yaşıyorlar, ama tabii e, kendini kurtarabilen siyahlar siyahlarda ilk fırsatta kendilerini oradan dışarı atıyorlar e, ve yoksulluk, e, küçük e, şey e, şindet ve Böyle bir düşük yoğunluklu bir savaş hali de hipergettoyu tanımlayan şeyler oluyor. Herhalde 90'lardaki Los Angeles e, isyancıları kadar tabi. çok fazla. Bu Buradaki ya. mekanizma ya. Ve neki. Rodniki. Rodniki. Yani bu, bu tabi Barış çok güzel koydu meseleyi. Ben de izin verirse bir mekanizmasını tabii. yani sosyal mekanizmayı burada çözmek önemli. Yani nasıl bir ile bu sonuç? ortaya çıktı. Çok e, önemli olarak söylediği şey, yani bu 73 petrol kriziyle beraber, yani bu artık eski Fordist, diyelim e, toplumsal örgütlenmeyi ve üretim biçimini Amerika'da şey yapmak, sürdürmek mümkün olmadığı zaman bu Fordist fabrika yapısı çöküyor. Çöktüğü zaman işte repetitif işler, yani sürekli iş ama güvenceli. Yani iş Repetitif olan ve de yani disiplinli bir iş gücüne hitap eden ona belli bir imkan sağlayan şey olmaktan e, çıkıyor. Böyle olduğu zaman <gülüyor> işte Amerikan endüstriyel yapılan, yeniden yapılanması, Vietnam Savaşı'nın sonu, askerlerin hızla Amerika'ya geri gelmesi, geri girenlere iş bulunamaması filan gibi bir hani bir e, Vietnam Savaşı sonrası sendromuyla da bu e, üst üste biniyor. Devletin krizi yani genelde. Böyle olduğu zaman çok ilginç bir süreç oluyor. E, yoksulluğun anlamı değişiyor. Yoksulluk yeni yeni bir an yani yeni yoksulluk diye dediğimiz bir şey oluyor. Her zaman diğer diyelim beyaz e, aynı işi yapan beyazlardan daha düşük ücretler alan yani bir çeşit ırk ayrımı üzerinden diskrimine edilen toplulukların içerisinde bir iç farklılaşma e, oluyor. Bunların Orta sınıflı diyebileceğimiz katmanları e, gettoyu yani i, i, şehrin iç bölgelerindeki get, gettoyu terk ederek kentin e, çeperlerinde beyazlarınki kadar gösterişli olmasa da bir e, e, siyah sabörbiyah kuruyorlar. Evet. Siyah Ama suburbia. tabii yani segre geçti yani ayrım evet, devam evet. ediyor yani siyahların mahallesi beyazların siyahı. aynen. Ama Saberdianın siyahının kurulması şehir içindeki e, ortamı tamamen değiştiriyor çünkü bu durumda e, bu e, topluluk psikologlarının yani community psikologislerin ve e, sosyologların söyledikleri bir çok önemli bir şey var rol model yani senin komşunun e, tavrı, neyi yapıp neyi yapmadığı ...çocukların eğitimi üzerinde... ...öğrenme süresi üzerinde... ...çok önemli. Kitlesel olarak... ...orta sınıf... ...biraz eğitimli olan sınıf... ...Ghetto'yu terk edince... ...kalanların üzerinde... ...refere edebilecekleri... ...örnek alınabilecekleri... ...hiçbir rol model kalmıyor. Bu durumda da iki... inanılmaz tabi e, bir e, umutsuzluk... Evet, e, bunun iki tane, iki tane... ...şeyi var, göstergesi var. Bir tanesi genç yani bu erişkin ergenin suça bulaşması suça bulaştığı anda bir tane Amerika'da hani şey aldığın zaman bir sabıkan olduğu zaman küçük bir yaramazlıktan beri bu senin o e, sistemin hiç, içine, içine çıkamıyor senin sen, sen, prangı genç kızlar için ise bunlara adına out of wedlock motherhood deniyor yani evlenmeden çocuk sahibi olursa e, Amerika'daki toplum o çocuğu o annenin şeyini bırakıyor yani bakımına bırakıyor ve o anne o çocuğa anne sahip olduğu anneye olduğu, hiçbir de destek hiçbir de vermiyor. vermiyor ve ona bir şey, öyle olduğu zaman da çocuk annenin toplumsal hayata eklemlenmesi i̇şte böyle olduğu zaman e, o yani bu hiper yeniden üretim kanallarının tamam kurulmuş oluyor şimdi bu sistem bu sistem nasıl kırılabilir bambaşka bir toplumsal işte e, yani bence düzenleme gerekiyor çünkü loyuk vakantın hiper gettosu Böyle bir şey için burada burada umut dediğimiz bir şey yok yani hani bir e, yani bir, bir güvence yok umut yok ve her türlü şeyde açık. E, riske açık. Bir Kendi an. içinde bölünmüş ve hiçbir şekilde e, yukarı doğru hiç yükselemeyeceği, yükseleceğine e, inanılmaz ki önünde hiçbir sebep olmayan bir takım e, bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu Dolayısıyla Amerika'da da, değil sadece örnekler. Yani çok çeşitli bir şekilde Londra, Paris. Hı, tabii. <gülüyor> e, tabii yani Vakan'ın ikinci araştırma sahası zaten Paris paniyeleri. Orada da e, benzer süreçlerden bahsediyor ama artık onları herhalde çok fazla uzatmasak. Yani Peki bu, aynı mekanda daha karmaşık bir <gülüyor> geto yapısı. Mesela İstanbul'un zengin semtlerindeki yoksul insanlar. Onlara hizmet eden yani kapıcılar, işte küçük bakkal, esnaf, işte tamirci falan. Bunların mesela oluşturdukları ağa da ilginç. Yani o semtin içinde yaşıyorlar. Cihangir'de mesela. Ben bir dönem onlarla görüşmeler yapıyordum. Yani hizmet verici sınıf. Mesela birçok şeyin çok iyi farkındalar. <gülüyor> Gelişmeleri izliyorlar falan. Hem oraya bağlılar hem de hiçbir zaman yani bir zenginleşme umutları ya da şeyleri yok. Böyle kapalı bir şey içinde mecbur oldukları bir şeyde bodrum katlarda. Hep, hepsi bodrum katlara itilmiş yaşıyorlar yani hı hı. fakir insanlar. Tabii ama bu işin bu e, vakanın ve başka çok sosyolog ve tarihçinin böyle tarih ettiği, e, tarif ettiği sürecin e, ışığında aslında o, o, o tür... E, bu toplumsal gruplara bir e, tehlike altındaki tür olarak bakmak lazım. Çünkü e, neoliberal kapitalizm derinleştikçe mesela kapıcıyla aranızda kur, kurduğunuz o b, b, bir netice bir bireysel olarak e, b, e, ilişkinin de bir noktada sonlanması gerekecek. Çünkü mesela sitelerde insanlar yaşadıkça sitelerle şirket ve taşeronlar. Şi aynen. Işte, evet. Taşeronlarla -ta anlaşma üstünden bu işler evet. yürüyecek. Böyle e, kamil efendinin yerine işte e, her hafta, değişen, Her hafta değişen, işte günden güne iş bulan bir takım insanlar gelecek. Temizlik Eğer aynı e, süreç aynı, bu şekilde ilerleyecekse. Tabii bunun evet. böyle olup, yani bu kadar Hızlı. keskin bir şekilde böyle olup olmayacağı konusunda tartışmalar var. Yani çünkü mesela köylülük için de daha, daha 20. yüzyıl başlarında ölüp bitecek, kaybolacak hmm. deniyordu dünyanın çeşitli yerlerinde bazı yerlerde hakikaten de tükendi bitti ama e, Avrupa'nın göbeğinde de köylülük devam ediyor Türkiye'de de köylülük devam ediyor belki kız bitirirken kısaca bir şey yapalım bu tür modellere doğrudan hani hem kelimelere çok dikkat etmek lazım bir de bu modellerin e, kültürden bağlamdan bağlama e, taşınabilirliği üzerinde biraz rezerv koymak lazım e, Loic vakantın bize anlattığı e, tasvir ettiği şeyler e, yani refah sistemleri, sosyal güvence sistemleri açısından e, vahşi batı dedikleri, wild west dedikleri sistemler. Bizim bulunduğumuz sistemler ise e, familistik. Şey. Yani ailenin, ailenin çok daha e, önemli olduğu. Yani o yüzden buradaki model aynen buraya e, tercüme edildiği zaman nasıl olacak? Bunu biraz aile yapılarının dönüşümünü inceleyerek bulmak lazım. Galiba bugünkü toplantımızı da burada... Ee, bitirmek durumundayız. Belki son sözler olarak ben Ayizm'e bırakayım bir sorusu var mı diye. Bir yandan hani bütün program boyunca düşündüm de bir şey vardı. Yani gece gecekondudan varoşa geçişte de hani tabii ki sizin de dediğiniz, dediğiniz gibi bu, hani bu aile yapısı çok önemli ama e, Türkiye'deki hani 80'ler 90'lardan sonra olan gelişmelerle e, yoksullukta da orada da bayağı değişiklikler var ve hani gecekondu bir kısım gecekondunun orta sınıflaşmasıyla birlikte diğer kısım gecekondunun da belki hiper diye tanımlayabileceğimiz bir noktada olma durumu da var. Ee, hani buraları da düşünebiliriz. Yani gene hani e, tabii kültürel e, şeyleri e, hesaba katmayalım demiyorum ama çok ortak şey de var gibi geliyor. İstanbul düşündüğümüzde belki diğer büyük şehirleri de düşündüğümüz Ankara'yı da düşündüğümüzde. Mesela romanlar bu şeyin dış sisteminde çok acımasızca dışlandılar her zaman. Hı hı. Ama mesela diğer etnik gruplar daha kolay e, şebekelerini kurdular ve sisteme dahil oldular. Tabii sürecin bir kere her zaman va, içinde varyasyonlar var. Çünkü e, Amerika'da siyahlar ve beyazlar tabii çok daha net bir, e, bir ayrım. E, hem varyasyonlar var bir de tabii e, sürecin her yerde de böyle, e, böyle te, aynı şekilde işleyeceğini de düşünmemek lazım. Yani Amerika'da ve Fransa'da nasıl işlediyse <gülüyor> Türkiye'de de böyle işleyecek gibi bir... Hı hı. İzlenime kapılmamak ve e, bu mahalleleri zaten bir sürü sosyolog ve antropoloğunu yaptığı gibi gidip yakından incelemek lazım. Ama bir yandan da e, bu da benim vakana karşı küçük bir eleştiri ya da düzeltmediğim. E, etnografinin yanında biraz da tarihsel yöntemler kullanarak gezi gibi bir patlamaların ön şartlarını ve e, evveliyatını ve, ve, evveliyatını <gülüyor> ve ne, nereye yol açabileceğini de biraz düşünmek lazım. Bizim evimizde şu anda bir tane gezi var ve onun da hala sonuna gelmiş değiliz. E, bilmiyoruz gezi gibi olaylar ne yapar. Ee, biraz daha böyle makro ve e, kuş bakışı bakmakta da yani bütün bu etnografik çalışmalara ek olarak onlara alternatif olarak değil onlara ek olarak fayda var. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balk balk balk, balk tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Çok kolay kolay boşaltmadı. Yani elektriciler terk etmedi, tercih yapmadı. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.